ve men ya'mel miskale zarratin şerran yara sadakallahul azim ve kalle resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fima kal ev kema kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyati sadaka resulullah sevgili kardeşler yaptığımız ve yapmamız gerektiği halde yapmadığımız her şeyden sorumlu olarak dünyaya geldik. Okuduğum ayeti kerime, kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görür, kim de zerre kadar şer işlerse onun karşılığını görür, Buyruluyor. Zilzal suresi 8. ayette. Ve okuduğum hadiste de hepiniz çobansınız, ve hepiniz gittüğünüz sürüden sorumlusunuz deniliyor. Yani her istediğimizi yaparsak istemediğimiz şeylerle karşılaşacağımız, Allah'ın verdiği irade gücünü hayırda veya şerde kullandığımızdan dolayı imtihana tabi tutulduğumuz bir vaka. Belki bu yüzden göklerin, dağların, yeryüzünün yüklenmekten kaçındığı emanet zalim ve cahil özellikleriyle insana yüklenmiş oldu. Yani insan bu sorumluluğunu yeterince idrak etmeyerek zalim ve cahil kategorisine girmiş oldu. İşte bu sorumluluğu idrak etmek için Rabbimiz akıl verdi ve aklımızı kullanacağımız istikametleri tayin etmek için hidayet ve hidayetin yolunu gösterecek kitap ve onun nasıl uygulanacağını bizzat örneklikle bizim önderimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bize bu sorumluluğumuzu idrak etmemiz açısından lütufla göndermiş oldu. Evet, kimlere karşı sorumluyuz ve nelerden sorumluyuz? Bugün biraz bu konuları gündeme getireceğim. Her şeyden önce yaratıcımız Allah'a karşı sorumluyuz. Hani halk arasında meşhur bir ifade vardır. Allah kul hakkıyla karşıma gelmeyin demiş. Tabi Allah'ın sözlerini biz kitabında görürüz. Allah nerede demiş bunu bilmiyoruz. Kul hakkına dikkat çekmek isterken Allah'ın hakkı önemsenmez bir duruma getiriliyor. Parantez içinde bile gündeme getirilmeyerek. Kul hakkı da aslında Allah'ın hakkıdır. Allah kul haklarını bize hak olarak, görev olarak sunmasaydı kulların da herhangi bir hakkı olmazdı. İnsana ver, verdiği haklar Allah'ın e, hakkıdır. Ona gasp etmek evvela Allah'ın hesaba çekeceği bir durumdur. O yüzden her şeyden önce Allah'a karşı sorumluyuz. Birinci derecede. Bizim Rabbimiz O'dur, Yaratıcımız O'dur. Bizim bütün sahip olduğumuzu zannettiğimiz, aslında emanetçisi olduğumuz imkanlar hep ona aittir. Dolayısıyla kendisine ait olan bize geçici olarak lütfettiği o nimetlerden hepsinden hesaba çekecektir. Sunnellatus <Sessizlik> elüne yevme izin anin O gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Allah'ın her şeyden önce iki temel hakkı olduğunu. Peygamberimiz buyuruyor. "Ellâ tabudû illallah ve lâ tüşrik bihi şey'a." Sadece Allah'a kulluk yapıp başka hiçbir şeye ibadet etmemek ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamak. Evet, ikisi birbirini besleyen hususlar. Sadece Allah'a kulluk yapmak ve kul olduğumuz ilaha başka hiçbir ilah anlayışıyla yardımcı, eş, benzer, ortak, isnad etmemek. Allah'ı hayatımızda birlemek. O'nun otoritesini tek otorite olarak görmek. O'nun kitabına eş başka bir kanun, yasa, kitap, hüküm kabul etmemek. O'nun Emrinde onun ona isyan etmeden onu tek otorite olarak kabul edip ilahımız Rabbimiz yaratıcımız razakımız olduğunu unutmadan ona kulluk yapmak. Tabi nasıl ibadet edeceğimizi ve ibadeti günlük hayata, sosyal hayata, siyasal hayata nasıl taşıyacağımızı iyi değerlendirmemiz icap ediyor. İbadet sadece namazlardan, oruçlardan ibaret olmadığını, hayatımızın her anında Allah'a itaat ederek her anımızı ibadet şeklinde geçirebileceğimizi unutmamak, ibadetin de ancak şirk koşmamak kaydıyla kabul edileceğini aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Evet, bu birinci görevimizden sonra ikinci sorumluluğumuz, kendimize karşıdır. Kendimize karşı görevlerimizi, sorumluluğumuzu birkaç maddede ele almamız doğru olur. Birincisi bedenimize karşı, ikincisi aklımıza karşı, üçüncüsü gönül dünyamıza, ruhumuza karşı görevler olarak söyleyebiliriz. Mümkün beden temizliğinden, beden sağlığından, ee, başlayarak kendi vücudumuza karşı görevlerimizi hatırlayabiliriz. Vücut da bir emanettir. Ee, o yüzden istediğimiz gibi kullanma hakkına sahip değiliz. Onun sahibi olan Allah, nasıl kullanmamızı istiyorsa o şekilde davranmalıyız. Tabii insanoğlu sadece bedenden ibaret değil, onun aynı zamanda bir e, aklı bedenli yönlendiren bir beyni vardır. Ona karşı da görevlerimiz var. E, akıl sağlığımızı korumak ve geliştirmek açısından e, önce Allah'ın kitabı olmak üzere aklı e, akıl e, gıdalarıyla beslemek gerekiyor. E, bolca e, kitap yememiz icap ediyor. Kitapla yaşamamız gerekiyor. Birbirimize kitabı hatırlatmamız icap ediyor. Hatta gelin bir değişik uygulama yaparak emri bil maruf sevabına sık sık girelim. Nasılsın diyeceğimize bugün hangi ayeti okudun? Bugün Kur'an'dan okuduğun bir ayeti bana hatırlatır mısın? Ne okuyorsun? Ne yapıyorsun? Nasılsından ziyade? Böyle demiş olsak, birbirimize okumayı ve Allah'ın kitabını tavsiye etmiş olsak ne kaybederiz, ne kazanırız. Ama öyle bir koşturmaca içindeyiz, öyle bir dünyevileşme içindeyiz ki, az önce mevzu edildiği gibi, insanlar her şeye fırsat buluyor, vakit ayırabiliyor da Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine vakit bulamıyor. Haberleri dinliyor. Efendim işinde gücünde koşturabiliyor. Keyfine, zevkine, çayına, kahvesine zaman ayırabiliyor. Ama iş Allah'ın kitabına, Allah'a kulluğa gelince zaman yok, vakit dar, çok yoğun gibi kendisinin bile inanmayacağı bahaneler mazeret diye ortaya çıkıyor. Evet, aklımıza karşı görevlerimiz yanında, bir de gönlümüze, ruh dünyamıza karşı görevlerimiz var. İşte tefekkürden tezekküre, tedabürden e, tefakkuha kadar e, ve e, hayatın gayesini değerlendirip ona göre davranışa kadar ruh dünyamızın ihtiyacı olan e, ibadetleri ve takvayı, ihsanı, ihlası kalbi amelleri kanaatıyla fedakarlığıyla birlikte cesareti coşkusuyla birlikte gönle vermek gönlü Allah'ın zikriyle Allah'ın kitabıyla Allah düşüncesiyle Allah'la beraber olmakla tatmin etmek bizim gönlümüze karşı görevlerimiz arasındadır. Evet, kendimize karşı görevlerimiz yanında, ailemize karşı görevlerimiz var. Maalesef başkalarıyla ilgilenmek kadar zaman zaman çocuklarımızla, eşimizle ilgilenmemenin, başkalarına tatlı, dilli, güler yüzlü olduğumuz kadar evimizdeki insanlara bunları esirgediğimiz veya evdeki mutluluğu önemsemeyip Dışarılarda başka şekilde mutluluk aradığımız söz konusu. Yani bu noktada gerçekten ihmalkarlığımız, giderek bireyselleşip eşimizi, çocuklarımızı yok sayar bir vaziyette yaşadığımız ve sadece onlara maddi görevlerimizi yerine getirmeyi, onun dışında görevlerimiz olduğunu unuttuğumuz birer vaka. Koca aynı zamanda hoca olmalı. Evin liderliğini e, İslami yönüyle e, Allah'ın indirdiğini evinde tatbik ederek çocuklarına örneklik yaparak emri bil maruf ve nehyanil münkeri evvela evinde sağlayarak göstermeye çalışmalıdır. Yani gittiğimiz sürüden sorumluyuz. Bu bir örnek. Tabii ki Hiçbir sürü gütmüyoruz belki şehirdeki yaşayan insanlar olarak emrimiz altındakilerden sorumluyuz. Hoca talebesinden koca e, hanımından ve çocuklarından efendim öğretmen talebesinden devlet bütün vatandaşından e, Allah'ın dinini yaşamaları konusunda e, sorumludur ve hesaba çekileceklerdir. Tauddlar sadece merkezi yerlerde olmaz. Evindeki yönettiği insanları Allah'ın indirdiği hükümlerle yönetmeyen, kendi kafasına göre çocuklarını, hanımını yönlendiren bir aile reisi de tuyan etmiş, azgınlığa gitmiş ve firavunların yolunu izlemiş olur. İş yerindeki bir patron veya şef için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Herhangi bir sorumluluğu üstlenen bir şahsiyet içinde evvela her yönüyle Allah'ın o konuda indirdiği hükümleri uygulamanın tağuti zihniyetten sakınmak açısından önce kendimizi kurtarmaya yönelik görev olduğunu unutmamalıyız. Bütün müminlere karşı sorumluyuz. Onlara karşı emri bil maruf, nehri anil münker yapmaktan, e, haksızlık karşısında susmamaktan e, dolayı onları uyarmaktan e, sorumluyuz. E, mümkün ki yarın yakamıza yapışacaklar. Niye beni haramlardan uzaklaştırmadın? Niye bana tevhidi hayatı anlatmadın? Niye bana cennetin yolunu göstermedin diye komşularımız, akrabalarımız, Tanımadığımız insanlar bize e, e, hesap soracak veya e, Allah'a şikayet edecektir. Yani bizim temel görevlerimizden birisi can kurtaran görevidir. Denizde boğulan insana karşı can kurtaran nasıl davranıyorsa bizde küfür ve isyan dalgaları içinde boğulan insanlara ya da cehennemi alevler içinde yalan, yanan kimselere karşı nasıl davranılması, kurtarılması gerekiyorsa bütün gücü sarf etmek zorundayız. Evet, yine tabiattaki tüm yaratıklara karşı bile sorumluluğumuz var. Eşyaya karşı bile sorumluluğumuz var. Hangi eşya için yaratıldıysa onu orada kullanmak, haramlarda ve isyanlarda herhangi bir bizim hizmetimize sunulmuş, bir varlığı ve eşyayı kullanmamak görevindeyiz. Kendi yakın çevremizden uzağa doğru ve enzir aşire tekel akrabin ayeti e, cihetiyle sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Nelerden sorumluyuz? Kısaca hemen ifade etmek istiyorum. Yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, söylediklerimizden ve söylememiz icap ettiği halde söylemediklerimizden sorumlu olduğumuz gibi, emrettiklerimizden, yasakladıklarımızdan, seyredip karışmadıklarımızdan, kötü örnek olduklarımızdan da sorumluyuz. Yani kendi yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuz gibi, başkalarının yaptıklarından da sorumlu oluruz. Emir verdiğimiz veya vermemiz gerekirken vermediğimiz doğrulardan ve yanlışlardan sorumluyuz. Kötü örnek olduğumuz durumlardan sorumluyuz. Bir günah işlenirken seyirci kalıp sessiz kalmaktan sorumluyuz. Kendimiz yapmadığımız halde başkalarının bu tür davranışlarına müdahale edip etmediklerimizden. Kıyamet günü beş şeyden sorumlu olacaksınız hadisini unutmayalım ömrümüzden sorumlu olacağız, onu nerede harcadığımızdan, ilmimizden sorumlu olacağız, onu nerede nerelerde kullandığımızdan, malımızdan sorumlu olacağız, onu nerelerde kazanıp nerelerde harcadığımızdan, bedenimizden sorumlu olacağız, nasıl, ne şekilde saçlarımızı, sakallarımızı ağarttığımızdan, vücudumuzu yıprattığımızdan ve vaktimizden sorumlu olacağız, Allah'ın vakit gibi nimetini nerelere nasıl harcayıp, nerelerde kullanıp kullanmadığımızdan hesaba çekileceğiz. Evet, her an sorumluluğumuzu idrak edersek, Allah'ın hesaba çekeceği anlayışıyla yaşarsak, Müslümanca yaşamış oluruz. Yok, kendi başımıza buyruk, özgürlüğü öne çıkartan, hesap vermeyeceğimizi zanneden, ee, kendimizin, kendi, kendimizin bir yaratıcıymış gibi e, her istediğimizi yapabilecek durumda olduğumuzu düşünürsek dünyamız da huzur içerisinde geçmez, ahiretimiz de istediğimiz ödüllere e, bizi götürmez. O yüzden e, her adım attığımızda, her ağzımızı açtığımızda, e, her iş yaptığımızda Allah'ın bizi gördüğünü ve her şeyden hesaba çekileceğimizi unutmadan yaşarsak, kendimiz de güzel insan olmuş, huzura kavuşmuş oluruz. Başkaları da bizim elimizden, dilimizden rahatsız olmak yerine emin olmuş olur. Rabbim hepimize devamlı sorumluluğunu hesaba çekileceğini unutmadan şuurlu bir müvahhid özellikleriyle yaşayan ve diğer insanlara karşı nelerle yükümlü olduğunu idrak eden Rabbine vereceği hesabı unutmadan ona hazırlanan şuurlu müminlerden eylesin inşallah. Ela inne el kelam ve ebleven nizam Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam Kema kalallahu tebareke ve teala fil-kelam ve eğer Kuranı festemi olur ve ancittolun, ala küm terhamun, azzal Allahı men şeytanı radim İsmi rahim, inna dinı indallahi İslam